insanları Kur'an ile Allah'a çağırır. Yani Kur'an müminle bir yakınlaşmak için bir alaka kurmak istiyor. Fakat bu alaka içinde nasıl Kur'an'a bir zahiren bedenen bir temizlikle yaklaşabiliyorsa ne kadar biz ruhen kalben o temizliğe yaklaşabilirsek Kur'an-ı Kerim'den o kadar istifade görürüz. Kur'an bize o kadar yaklaşmış olur. Kur'an'a ne kadar ihtiyacımız var? Sünnete ne kadar ihtiyacımız var? Ne kadar hayatımızı kaplıyor? Bu bizim ruhi derinliğimizi gösteriyor. Allah'ın ayetleri okunduğunda zaman ve kör davranmazlar böyle Cenab-ı Hak. Demek ki bize her ayet ayrı bir, bir ufuk açması lazım. Sahibi öyle bir heyecanla beklerdi ki gökten Cebrail bir, bir ayet indirdiği zaman sanki gökten bir sofra inmiş zannederlerdi. Hemen birbirine o ayetleri yetiştirirlerdi. Hemen o ayetleri tatbikata geçirirlerdi. Onun için hastalığı bir katle Kur'an'la mülaki olmak mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmet. Kur'an-ı Kerim bir hidayet membağı. Onun için kalbi alaka, kalbi temizlik zaruri. Cenab-ı Hak kat eflamen zekkâhâ buyuruyor. İç âlemini temizleyenler felaha erdi buyuruyor. Kur'an'la buluşmak için kalbi temizlik gerekir. Bunun için helale harama dikkat etme. Şüphelere dikkat etme. Şüphelerden kaçınma. Mevlana Hazretleri bu seher vakti diyor, bu şafak vakti diyor. Bende bir kalbimde bir doğuş olmadı dedi. Kalbimde bir derinlik olmadı dedi. Kalbim sıkandı dedi. İçim tıkandı. Anladım ki dedi bu gece birkaç tane şüpheli lokma yedim. Kur'an'la buluşabilmek için ilk başta demek ki gıdaya dikkat etme. Nasıl bedenimizin dikkat halindeyiz, tansiyonumuz var, tansiyonu havalıyoruz, vesaire şey yapıyoruz. Dokunacak ağır şeyleri yemekten imtina halindeyiz. Demek ki yediğimiz gıdalara dikkat etmemiz lazım. Abdülalik Gücdemani Hazretleri ve Allah dostlarından. Onu Hızır aleyhisselam hocası ziyarete geliyor, sofra hazırlıyor. Yemiyor Hızır aleyhisselam helaldir diyor, niye yemediniz diyor. Pişiren diyor, öfkeyle pişirmiş diyor. Gafletle pişirmiş buyuruyor. İmam Şafii Hazretleri hacca gidecek. Şam'dan kalkıyor, Medine'ye geliyor. Medine'de Ahmet İbni e misafir oluyor. Çok iştahlı bir yemek yiyor. Ahmet İbni oğlu diyor ki babasına, baba diyor herhalde diyor, İmam Şafii çok acıkmış diyor, çok iştahlı diyor. İmam Şafii Hazretleri diyor, duyuyor Oğlum diyor on gündür diyor, bir şey yemeden geliyorum diyor. Olabilir ki diyor yolda diyor, satın aldığım bir şey satın aldığım kimseye bir haksızlık kanalıyla geçmiştir diyor. Vellaha bu kadar gıdalara dikkat etmek lazım. Hatta bizim çocukluğumuzda İstanbul'da fırınlar yoktu. Bahçelerden çalı çırpı toplandı, kömürle malsız o şekilde yemek pişirilirdi. Börekler, çörekler fırına giderdi. Tembih ederlerdi, aman derlerdi. Sofra bezili örterler, kağıtlarla örterler. Sakın kokusu kimseye gitmesin. Hatta fırıncıya da bir dilim kes ver oğlum denirdi. Şimdi size hesap edelim. Her şey açıkta dönüyor. Tabi yenenlere ne kadar şifa alıyor. Pişirenler ne kadar besmeleyle pişirdi. Ne kadar önümüzü o şekilde getirdi. Onun için evlerimizdeki hanımların, hanımlarımızın Besmele'yle, kelime-i tevhidle pişirdiğimiz yemekler en lezzetli yemeklerdir. İkincisi, Kur'an'la davet eden, çağıran, Kur'an'la kendi iç alemin teziyle iman eden, kul hakkına dikkat etmek. Kul hakkı kıyamette karşılayacağımız en müthiş bir hadise. Affın sahibi Cenab-ı Hak kul hakkını kıyamete bırakıyor. Gıybet kul hakkı, yani dedikodu. Bir kardeşimizi küçük görmek. Kaç göz işaretleri küçük küçümseme. Ya da aklı biraz kıttır, onlar alay etmek, istisah etme. Bunların Cenab-ı Hak yazıklar olsun diyor o. Kaç göz işareti dedikoduyla küçük görenlere diyor. Hasan Bahsir Hazretleri eğer diyor dedikodu etmeye çok alışkınsan diyor sana bir yol göstereyim diyor anneni babanı dedikodu et diyor. Sevaplarını diyor, annene babana geçsin diyor. Onları kurtar bari diyor. Kendin batıyorsun diyor. Dedikoduyla koduyla anneni babanı kurtar bari diyor. Onun için aman kardeşler, ağzımızdan çıkan her sözü düşünerek söyleme. Çıkan suyu geri almak mümkün değil. Camda bir çatlak olsa istediğimiz kadar yapıştırdan o çatlak silinmez. Cenab-ı rahmet diliyle konuşmamız istiyor peygamber efendim bir cenaze gelirdi sorardı kul hakkı var mı derdi kim tekeffülecek akraba kılmadı cenaze cenaze kalırdı ortada en nihayet borcunu ödemeye garanti edilirdi ondan sonra peygamber efendim cenaze namazını kılardı ahirette rezil rüşva olmayın dünyadaki rezillik rüsvalık ahirettekinden daha iyidir buyurdu kul hakkı çok değil. arkadan hayvan hakkı geliyor Cenab-ı Hak yerde ve gökte ne varsa insan için yarattı. Onun için hayvanlar insanlar amade olarak yaratıldı. Tutup onları aç bırakmak, kabımıza kediden, köpekten mesulüz. İnsana emanet onlarda. Onları zulmetmek Allah korusun çok büyük bir hadise. Tarlaları görüyorum bazen, hani yakıyorlar tarlaları. Bir yanık karınca yuvası görmesi Peygamber Efendimiz'i perişan etti nasıl yanar bu dedi, kim yaktı dedi bunu dedi. Yakmak, kıyamette cehennemde Allah'a aittir dedi. O zaman kardeşler Allah'ın verdiği bir canı kimsenin kıyma hakkı yok. O yanan karıncalar, otalar, yanan böcekler, kıyamet günü kulak kolay çıkacak karşımıza. cenab bir ekolojik denge ver, biz abes yaratmadık diyor. Abes yok kainatta. Allah'ın verdiği nizamı da bozmaya kimsenin hakkı yok. Menfaatimiz için. Aman zamanında böyle bir şey yaptı, çok çok istifade Bol ameli i salih işleyelim. Bir kamçı fazla vurmuşsak onun hesabı gelecek. Peygamber Efendimiz bilir, bir kadın, ibadetli bir kadın, bir kese aç bırakıyor, cehenneme gitti buyuruyor. Bir mücrime, bir hayvana, köpeğe su veriyor. Kuyudan su çekiyor, suluyor onu, Cenab-ı Hak affediyor. Bazen Cenab-ı Hak'ın affı çok küçük bir şeydi. Bazen orta bir şeydi, bazen büyük bir şeydi. Kahra da öyle, bazen ufak bir şeydi, bazen orta bir şeydi, bazen büyük bir şeydi. Pertabniyel valide Sultan vardır, Osmanlı valide sultanlarında. İstanbul'un Aksaray camisi vardır, zarif bir cami. Onu yaptıran valide annemizdir. Onu salihlerden birisi görüyor. Rüyasında güzel bir halde görüyor. Ne amel işledin diyor. Bu diyor cami, bu zarif camiden dolayı mı Allah sana bu izni verdi diyor. Yok diyor o cami yaptırdığın zaman diyor koltuklarım kabarmıştı diyor. Bir diyor bir uçup bir kendim beğenme halindeydim diyor. Ondan değil diyor. Eyüp Sultan'a gidiyordum diyor. Yağmurlu bir havaydı diyor. Baktım diyor bir kedi yavrusu bir çamurun içinde dolanıyordu diyor. Boğulmak üzereydi diyor. Payton'u durdurdum diyor. Sudanlı bacı vardı arkada. Bacı diyor şu kediye al şu kedi boğuluyor dedi. O da döndü bana dedi sultanım dedi o şimdi alırsam senin de benim de üstümü kirletir çamurlu dedi diyor. Baktım diyor niyeti yok iştahsız diyor. Durdurdum dedim kendim diyor paçalarımı eteklerimi biraz kaldırdım indim de çamurun içine o kedi yavrusunu aldım diyor. Hayvan diyor titriyor diyor. Ayaklarımın arasına aldım onu ısıttım diyor. Hayvan canlandı diyor. Cenab-ı bu merhametim sebebiyle bana büyük bu mükafatı verdi buyuruyor. Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman sıfatı geçiyor. Merhamet sıfatı. Cenab-ı Hak merhametli kulları seviyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Mekke fethedildikten sonra efendimiz Halid bin Velid radıyallahu anh'a tebliğ için bir yere gönderiyor. O gönderdiği zaman yanlışlıkla 30 Müslüman şehit oluyor orada. Bir yanlışlık neticesi ve oradaki köpek yalakları da bozuluyor. Efendimiz çok üzülüyor. O 70 Müslüman'ın bir gaflet neticesinde şehit olması. Hatta o köpek yalaklarının bozulması Efendimiz'i rahatsız ediyor. Hemen onların diyetini gönderiyor. 30 şehit olan Müslüman'ın diyetini gönderiyor. O köpek yalaklarını tamir ettiriyor. Hayvanların şeyini bozmaya, dünyanın bozmaya hakkımız yok. Efendimiz önder. Onun için Cenab-ı Allah ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yine o ölüm anleti melekler iner, istikamını korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın vaad ettiği cennetlerle sevinin derler. İnsanlar Kur'an ile ahiret çağıran, yani böyle bir dünyala, böyle bir yürekle Allah'a çağıran ve ameli salih işleyen, Allah'ın rızası olan her ameli işleyen, ve ben Müslümanlardanım diyenden, yani bir Müslüman şahsiyeti, bir Müslüman kimliği sergileyenden daha güzel sözlü kim vardır buyuruyor. Yani böyle bir Müslümanı Cenab-ı Hak met ediyor, sena ediyor. Ve yani o, o mümidleri melekler göndererek o, o ölüm anında karşılayacak onlara.